Adaptasyon. Merhaba Onur. Mahin merhabalar. 18 Haziran 2012. Brooklyn stüdyolarımızla birlikte. Evet Brooklyn stüdyolarımızla birlikteyiz. İlk kez... Ya sana mı Skype ekranından bakmak istiyorum esas da. Şimdi canlı olarak baktığım zaman. Açalım istersen Skype'ları. <gülüyor> Ayrı odalardan birbirimize Skype mi açacağız? Olur. Şimdi 3D reality... Pek güzelmiş yüzüne doğru. Bağlı. Daha önce Boston'da bir program yapmıştık birlikte. Evet ben Boston o, diyorum. Boston. <gülüyor> <gülüyor> evet Boston, Boston Latus diyorlar ya ben onu görünce hep <gülüyor> marul Boston marulına. Washington, Washington. Washington portakalı Boston. portakalı <gülüyor> <gülüyor> Boston. Ee, Bu arada dış sesi tanıtayım. Dış ses var. Dur tanıtma. İç ses. Ha, tamam, İç ses. İçimizdeki, ses. İçimizdeki ses. İçimizdeki ses. Biraz sürpriz geç sonradan gelsin. Tabii <gülüyor> de olurum. <gülüyor> Televizyonda ne gördüğünü anlatayım mı? Yok ondan. Aa, Tarantuları yok. orada güzel. <gülüyor> ortama ortama yani. dair hiçbir şey vermeyeceksin Peki buyurun. Yani. Ee, o, o zaman konudan bahsediyoruz. Şimdi. Biz. Yok konuya girmeden önce e, sevgili daha önce programımıza konuk olmuş Burak Arıkan'ın Facebook e, streaminde gördüğümüz haberden bahsedelim ki duymayan varsa onlar da duymuş olsun. E, duymuşsundur. Almanya'da yeni bir kredi kartı modası başladı nedir Mastercard'ın kredi kartları üzerine Karl Marx fotoğrafı isteyen kullanıcılar çıkmış. Oksimoron mu oluyor bu herhalde? <gülüyor> Karl Marx <gülüyor> ve kredi kartı. Evet Mastercard hemde. Türkiye'de olsa kim basılır? Büyük masterlerden zaten zaten karmaksamcı. <gülüyor> Türkiye'de olsa Mahir Kaynak basılır. Mahir Kaynak mı Çayan mı? A Çayan pardon. <gülüyor> <gülüyor> Mahir Kaynak da basılsa iyi olabilir aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ters oldu. Süleyman Gömür. <gülüyor> ee, evet Türkiye'de acaba kullananlara sorsalar kim çıkar yani merak ediyorum. Peki yaşayan birisi olabilir mi? Niye? Yaşayan birini mi isterdin? Sen kimi isterdin? Hmm, güzel bir soru. Yani mi olsun cevap yoksa gerçekten kimi isterdim söyleyeyim. <gülüyor> Önce ironiğini söylesene. Ben Sibelcan'ı isterdim. Sibelcan. <gülüyor> <gülüyor> Sibelcan fena olmuyor bu aslında. Asker şeyleri vardı ya böyle mektupları Sibelcan gibi ağışır. Hmm. Değil mi? Olabilir. Kenan Evren de olabilir ama o fazla ironik olabilir. A, yan, yani ciddi alanlar olabilir. Ciddi <gülüyor> alanlar olabilir <gülüyor> evet. Onun için olmasın. <gülüyor> olmasın. Diyor. Neyse, e, istersen önce hafiften konumuza girelim. Bundan Buyurun. sonra da konuğumuzu tanıtalım. Tamam. E, bu hafta böyle çok fazla gündeme dair bir şey konuşmadan, Oysaki çok fazla şey oluyor her zamanki gibi, birazcık gündemin dışında kalarak e, benim geçen hafta, yani yaklaşık 10 gün oluyor aslında ama, 10 gün önce Minneapolis'teydim bir konferans için. O sunum yapan sanatçılardan birinin ait bulunduğu kolektifin bir manifestosu var. Onun üzerine konuşmak istiyoruz. E, manifesto criticalengineering.org adresinde görülebilir. E, manifestoyu yazan üç kişi. Bunlardan biri konferansada katılan Julian Oliver. Diğeri Gordon Savicic. E, üçüncüsü de Danya Vasilyev. E, bunlar hmm. üç sanatçı mühendis ee, ve de mühendisliğin, özellikle teknoloji e, odaklı mühendisliğin nasıl daha kritik eleştiren hale gelmesi üzerine bir manifesto yapmışlar. Bir akım başlatmaya çalışıyorlar. Evet. Akım başlatmaya çalışan insanlara dahil olmuşlar. Evet. Hoş geldin diyoruz kendilerine manifesto yazıp akım yapmaya çalışanlara. <gülüyor> Seviyor musun akım yaratmaya çalışanları? Seviyorum tabii. Evet. En Seviyorum. azından bir olayları var hayatta. Yani, yani kârametçi... Gütmeyen aktivitelerde bulunduğu zaman hı hı. yani her zaman bir sempatim var buna karşı. Non profitçimiz. Bilmiyorum, Marx gibiyim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kredi kartı resmini koymaları gerekiyor. Hı hı. ama yok, bu manifestoyu okuduğum zaman 10 tane 10 tane yani son evet. kural mı diyelim? Manif sıfırdan başlıyor mu hayır? Evet. 2. neden 0'dan sıfır, başlıyor? 0 e, 1 yani bilgisayar mühendisi oldukları için 0'ı da Nice başlamıştı. touch diyoruz bize, böyle, İngilizce de. <gülüyor> <gülüyor> nice touch yapmışlar, evet. Yok, Julianne Oliver çok, ben istersen manifestodan ziyade ve konumuzdan önce e, adamın konuşmasından kısaca bahsedeyim. Çok politik bir konuşma yaptı, festivalde. Hiç politik olmayan bir festivaldi. Festivalin adını söyleyebilir misin? I.O. festivalinde. Yani? E, yani I.O. I don't know. Yani, ben ve sen gibi. Hayır, I, Göz and O. O hmm. nedir? Input hmm. output, Olabilir. Input, input output. output. Evet. Bravo hocam. Konumuz kendini artık diyor beni yani, alın programı. Hocaya böyle almayacağız, yani. almayacağız, Al. almayacağız. Al. senin sırada almayacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E... Girdi çıktı dedi hocamız evet. yani öyle farklı. Offsite gibi oldu değil mi girdi çıktı ya. Yani. Almadan bu noktada gerçekten e, bu haftaki konumuz Tamer Boyci profesör Tamer Boyci'yi tanıtmak istiyorum. Kendisi Makedon Üniversitesi'nde profesör. Aynı zamanda endüstri mühendisliği orijinal olduğu için e... çok isabetli bir konuk. Evet. Ve kendine teşekkür ediyoruz. Dahil oldu. Ben teşekkür ederim. Hoş, <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Evet, Tamer hoş geldin gerçekten. Hoş Muhteşem olduk. bir şans yani. Bu hafta nereden yani? nereye? Gerçekten. Yani... Bu arada Mayıs bu arada hafta evet. sonunda beraber konserlere gitme imkanı mı? Evet. Brooklyn'de evet. konsere gittik. Yani haftaya Tamer'le devam ediyoruz fakat evet. Öncesinde de güzel tezis karşılaştık. Nereden tanışıyorsunuz tam Söyle hocam <gülüyor> çok eskiden. Çok <gülüyor> eskiden. Arkamda oturuyordu okulda. <gülüyor> kopya çekerdik. Evet. Yani profesör kendisi ama. <gülüyor> o zamanlar çok kopya çekerdim. Evet, ama... Yok gerçekten evet. Çok 30 yıllık arkadaşım. Vay be. Ee, tabii yani... Bugün durumlarda arkadaşın, bu kadar uzun süre tanıdığım bir insanı hem kişiliği de tanıyorsun hem de yaptığı işlerle tanıyorsun. O anlamda, iki anlamda da kendisini tanıdıktan çok memnunum. E, fakat konuşturmayacağım onu burada. Evet, <gülüyor> fark ettim ben de öyle bir... <gülüyor> Tanıttık ondan sonra biz konuşacağız Tamam Tamer, tekrar hoş geldin. Tamer, hoş bulduk, evet, teşekkürler vallahi. Sağ olun yani, aramızı aldınız. Sen yani. New York'ta mesela şu an niye New York'ta bulunduğunu... Belki kısaca bize anlatabilirsin. Evet. Ben de anlamadım. başka bir konferans için buradayım. İşletme üzerine. Aslında bayağı menislerin oldu ama hani ne kadar critical engineering yaptıkları belli olmayan menislerin olduğu bir konferans için buradayım yani. Aslında bayağı da tesadüf oldu yani hani görüştüğümüzde yani. Evet. Güzel de oldu ama yani. Evet. Peki bu konferans böyle işletmenin nereye gittiğiyle falan mı ilgili yoksa? Ee, nerede olduğunda daha çok. Bir Hı -hı. de her e, bilim alanında belki böyle olmasa bile özellikle işletme alanında ne yazık ki hani ileriye dönükten çok geriye dönük ne, nasıl olmuş bunu ben nasıl açıklarım e, çabası daha hüküm. Yani bu bir sürü bilim alanında da belki geçerli yani doğada gördüğün ya da işte... Ee, çevrede gördüğün, gerçek hayatta gördüğün şeylerin neden böyle olduğunu anlama çabası ama insana aynı çabayı var olan şeyi daha ileriye daha nasıl götürürüm, daha progresif bir şekilde nasıl daha ilerlettirilmeye çok daha az e, kredi veriyor ne yazık ki. Yani Peki yani bu işletmede de böyle yani. Genelde akademide böyle galiba. Akademide ne, yani, ne yazık ki şey böyle. de böyle bir handikap söz konusu. Evet, mesela şey denebiliyor size. E, ee, bir şey anlatıyorsun. bu böyle yapılsa daha iyi olsun, olur diye dediğinize ama bu böyle yapılmıyor ki yani yapılmadığı için demek ki hani böyle bir şey çok anlamlı değil ama siz de diyorsunuz ki ya zaten yani araştırmanın geliştirmenin şeyin amacı o değil ki yani daha ileriye götürmek değil senin bilmediğin bir şeyi ben sana söyleyeceğim hmm. var olup observe ettiğin bir şeyin neden böyle olduğunu anlatmak da ama onun da bir bir değeri var yani değeri yok değil mi o çok bir şeyi ileriye götürmüyor. Yani. Aa, anlıyorsun demek ki bu yüzden varmış diyorsun. Ama ona çok iyi insanlar diskrede edebiliyor. Yani bu, işte mühendislik şeyi de böyle. Yani. Hani, e, ileriye mi götürüyorsun, var olanı mı açıklıyorsun? Çoğu şey çok progresif bir şekilde şey yapmıyor. Hı hı. İlerlemiyor ama insanlar da ona ne yazık ki fazla kredi vermiyor. Özellikle akademik ortamda daha böyle bir şey söz konusu. Yani. Yani yazık Şimdi, yani Evet Mühendis aslında bir iş kolu olarak daha bir şeyleri böyle yeniden tanımlayan, yoktan var eden bir adam değil mi hani hep öyledir ya değil mi mühendis dediğimiz adam bir şeyi e, yapan, yapan adam, prodüce ediyor yani aslında. Olmayan bir şeyi. Onların böyle oluyor olması da sıkıntı herhalde. Tabii, yani. hani. hani. şimdi, şimdi ben merhan mühendislik belki inşaat mühendisliği, konvans evet. ay yani. o şey. Bizimki endüstri mühendisliği derivasyonu olduğu zaman hani bizim endüstri mühendis zaten kendi adına böyle işte yaşlı amca sorarsa da ya on ne mühendisi falan işte hmm. hani amca ben endüstri mühendisiyim falan derse falan ne ne yaparsın oğlum sen hani böyle endüstri mi yapıyorsun? İnşaat yanlıyor kimya yanlıyor işte ne mi makina hmm. yanlıyor da hani evet. endüstrinin ne neyinin mühendisliği evet. yani? Tarafından. Ben sizin bir hikaye anlatayım bununla ilgili. Sanıyorum 27. bölümde Umut Gökçeni almıştık Koç Üniversitesi'nden evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umut <gülüyor> programımıza. Umut da bizim çocukluk arkadaşımız. Şimdi dinleyenler ciddi adaptasyon dedi ki konuklar genelde. Evet. E, neyse adaptasyon ailesi. Adaptasyon ailesi gelişiyor. <gülüyor> evet. Neyse askere gitti Umut ve askerde yazıcı olmuş kendisi. E, kısa dönem Vallahi. gidiyor. Evet e, doktor yapanları genelde yazıcı veya ya da televizyonu açıp kapatma görevi veriyorlar. Hı. Mühendis de eğer özellikle. Şimdi scroll down vardı değil mi? Menüde hangi meslekten olduğunu bakarlar. İnsanlar tek tek gelirken işte sen ne meslek yapıyorsun diyorlar mesela. Scroll down yapıp o mesleği Kimya Kimyager diyor mesela. Kimyager yazıyorlar. Birisi gelmiş endüstri mühendisiyim demiş. Bakmışlar endüstri mühendisliği scroll down'da da yok. Yani listede endüstri mühendisliği yok. Onu koyamamışlar. Elle yazmak zorunda kalmışlar. Beş dakika sonra yani başka adamlar gelmiş arada. Bir kişi daha geliyor sen ne meslek yapıyorsun demişler. Ben matadorum demiş <gülüyor> matadormuş İspanya'dan gelmiş kısa dönem bedelli askerlik için ve matadormuş ve bilgisayarda scroll down yaptıkları zaman listede matador. matador varmış arkadaşlar harika bir hikaye ya matador varmış arkadaşlar <gülüyor> endüstri meclisi yokmuş yani yeni bir <gülüyor> iş kolu olduğu bundan anlaşılabilir <gülüyor> <gülüyor> abi. matadorluk baya eski ama ya onur Tabii de abi. Yani asker Türkiye'de askerlik yapacak kartlar matadol <gülüyor> gelebilir yani. yani. En, en azından daha güzel bir tane varmış herhalde. Onun içinde listeye girmiş. Hı -hı. Çok Hı -hı. Evet. E, şimdi bu critical engineering konusuna dönersek. Bu arkadaşların sanırım en büyük sorunu e, ya da yaratmaya çalıştıkları akımdaki en büyük olaylardan biri hani insan yarattığı e, aracın kulu kölesi olur gibi bir noktaya getiriyorlar. Daha doğrusu onun etkisinde hmm. çok kalır. O yüzden yarattığı mühendis yarattığı şeye karşı kritik olmalıdır. İşte e, mühendis yarattığı şeyin politik anlamlarını, toplumu nasıl evet, değiştireceğini evet. E, vesaire vesaire gibi konularda e, daha sorumluluk sahibi olmalıdır diyor. Ki ben bunu çok haklı buluyorum. Çünkü genelde mühendisler e, daha e, pozitif bilimler evet. ...kısmına yoğunlaşıyorlar için hani devreleri nasıl bağlarım evet. ben mesela söyleyeyim. bu aleti nasıl yaparım ama bu yaptığım aletin sosyal etkileri ne olur İşte hani toplumda hani yeni bir çığır mı açar başka bir şey mi olur falan bunu çok düşünmüyorlar evet. ee, sen nasıl değerlendiriyorsun tamam çok doğru da. ama yani çünkü o, o bu critical thinking daha böyle olaya holistik toplamda çok Hı -hı. tepeden bakın yani sadece yarattığın şeyleri değil çünkü tipik meniz ee, Yaratmaktan zevk alır işte. Onu yapar, onu bağlar, onu şey yapar, e, o bitti tamam bir şey üretir, o bir şey yapar, bir hmm. harekette bulunur ve orada takmin alınır yani. O noktada mühendisin işi sözde bitmiştir artık. Üretim yapılmıştır, kreatif iş bitmiştir. E, o noktadan sonra abi sen ne yaparsan yap yani hani bununla benim zaten o bir amaca... Zaten servis eden bir araçtır. Neyse artık o yaratılan şey. Ev olabilir, araba olabilir. Neyse ne. sen artık ondan sonra nasıl kullan? Onu nasıl kullanacaksın? Bunun böyle ne gibi bir sonuçlara e, yol açabileceği falan konusunda yani sosyal, politik, e, hiç düşünmez tipik mühendisi. Ama bu da birazcık e, tipik menisin. çok bilimsel eğitim alıp, bilimsel ortamda kalıp, işte işin teknik tarafının sadece menisik olduğunu düşünüp, işin sosyal tarafının, Mühendislik domaininin dışında kal kaldığını düşünmesinden kaynaklanıyor. Hani bu aslında insan birazcık tarihi okursa hani sadece mühendisler değil de işte temel bilimciler de bu dilemadan geçiyor o zaman hani işte ne atom parçacıklarının ayrışması ondan radyasyonun çıkması ondan çıkabilecek bir sürü sonucu aslında tahmin Düşünüm. etmeden yapabiliyorsun. Çok büyük bir buluş aslında düşünürsen yapılan bir şey. Kokuç bir enerji çıkartıyorsun hiç olmayan hı. yerden hani öyle bir efficiency'de bir şey yok. Enerji üretilmiyor. Korkunç yararları olabilecek bir şey kontrollü anlamda yapıldığı zaman ama hani onun aynı zamanda kontrolsüz anlamda ya da daha başka amaçlarla kullanılıp çok daha kötü sonuçlara varabileceğini zaten tarih göstermiş. Yani hı hı. aslında mühendisler ona bakmıyor. Çünkü böyle hiçbir mühendislik programında ben mesela e, e, şeyin e, tarihçelerini üretilen şeylerin, teknolojilerin Etkilerini. sosyal etkilerini, açıklandığını, öğretildiklerini yani hiç görmedim, duymadım, etmedim. Belki var da yani çok böyle ileride evet. olan programlarda ama o birazcık formasyon şeyinden geliyor. Ya bilim felsefesi zaten bir ana bilim olarak üniversitelere, Batı üniversitede dışında fazla yerleşmemiş bir şey. Yani Türkiye üniversitelerinde bir tane bir lisans programında bilim felsefesi lisans programı duydunuz mu siz? Boğaziçi'nden tut bil yok. yok öyle bir şey. Evet. Yani, o konuda bilgili insan da çok fazla yok aslında. Yani e, sadece bilim şeyini, teknoekonomik paradigmaların nasıl gelişmiş olduğu, nasıl sosyal alanlara etki ettiği işte mi bu e, devrimlerden meveyse işte, endüstri devriminin arkasından olan işte ne mi? Ağır, ağır endüstriden seri üretim endüstrilerine, seri üretimden bilgi iş, e, teknolojilerine geçiş. Bunlar hep böyle bir rasyonel aslında böyle bir ...bir yere biliyorsun yani neden olduğunu... ...neye bugün burada da... ...bugün Çin'e gitmiş mesela hani... ...yani ağır endüstriyelerden... ...hatta şey mesela... ...şu anahtama Michel... ...buruna geldi... ...bilim felsefeci Fransız... ...kapılardan bahsediyor mesela... ...açılıp kapılan kapılar... ...onlar bile esas politik bir duruşa sahip... ...cihazlar, eşyalar... ...çünkü onları yapan kişi... ...belli bir boydaki insana göre... ...açılıp kapanmasını önceden ayarlamış... Belki çok kısaysanız, mesela Hollanda dünyanın en uzun boylu insanların olduğu bir yer, bazı yerden kapılardan geçerken zorluk yaşadığımı hatırlıyorum. <gülüyor> yani boyumu algılayamayıp, kapı, kendi kendine açılıp kapanan kapı açılmıyordu. Evet, evet. E, e şimdi bu esas da bir hani Hollanda'nın avaraj insan ortalama boyunun yanında bir politik bir duruştur. Değil evet. mi? Bunların söylenmesi lazım, bunların açığa çıkması lazım. Onun için... Buradaki bu sıfırdan başlayıp ona gider manifestoyu yazan arkadaşları da yani hoşumuza gidiyor. Hı hı. Ama Şimdi, çok önemli bir söylem var orada. Orada şey diyor, yani mühendis yarattığı şeyden değil, onun kullanımından da sorunudur. Ve onun hı. yaratacağı hı. sosyal etkiden de ve onun getirebileceği herhangi bir politik şeyden de... Sorunlu'du. evet çünkü sorumluluğunun da farkında olmalıdır. Olmalıdır çünkü sen ben ürettim bunu piyasaya koydum evet. ondan sonra satıldı tamam. Benim buradaki vazifem evet. bitmiştir. Evet. E tüketiciye ne oluyor? Onu kullanırken nasıl değişiyor? O tecrübe nedir? Hep bak mahir seninle devamlı tecrübeden bahsediyoruz. Alınan şeylerdeki nasıl bir tecrübe yaşatıyor son kullanıcıya. E, mühendis son kullanıcının tecrübesiyle ilgilenmeyecekse neyle ilgilenecek o zaman? Evet. Materyallerle mi ilgilenecek? Hı -hı. Yani. Şimdi e, burada... Kısaca adamın konuşmasından bir referans vereyim. E, konuşmaya şöyle başladı. Kendisi zaten e, konuşmayı bilgisayardan yapıyor. Linux, kendi custom bir Linux operating system kullanıyor. Yani kesinlikle Macintosh ya da Windows kullanmıyor. Ubuntu. Ubuntu gibi bir şey ama daha custom. Tamamiyle terminal'da yani. Command line'da yazıyor falan bir şeyler. Onları render ediyor. Kendi özel hazırlamış bir prezentasyon. Herhangi bir commercial bir software kullanmıyor yani prezentasyon yaparken. Ee, i̇lk yaptığı şey bir ufak bir script var. Daha önce e, belli workshoplarda kullanmış oldu. Onu run etti, e, çalıştırdı prezentasyonun başında. Bu script e, bilgisayarın dahil olduğu Wi-Fi'deki, yani kablosuz ağdaki bütün paket e, geçişlerini listeliyor ekranda, gösteriyor. Yani konuşmaya öyle başlamasının sebebi de şu. Biz şu anda hani şu anda da bu bilgisayar da internete bağlı bizi kaydeden işte evimizde evet. televizyon var o da bağlı. Bütün bu paketler bir yerden geçiyor değil mi yani sonuçta mantık olarak hani havadan gitmediğine göre birinin bir yerinden geçiyor bu paketler. Konuşmasının başında da onu onu ondan bahsetmek istedi. Daha sonra zaten işte submarine cable map'i gösterdi. Dünyadaki evet. Evet. denizaltı kabloları interneti birbirine bağlayan ve bu kabloların kimler tarafından Bunlar public kablo değil. Şirketlere ait kablolar. Yani. Yani bütün şeyimiz oradan geçiyor. O da diyor ki ben bir mühendis olarak buradan geçen bu bilgileri görebiliyorum. Alabilirim. Diğer mühendislerin de bunu saklamaması lazım. Yani belli bir şu anda komersi hayatın içinde olan insanlar, mühendisler belli şeyleri saklamak üzerine eğitiliyorlar artık. Yani exploit edilmesin. Televizyonun içini açmayın değil mi? Öyledir ya. Açmayın. Yok araba garantisi. Yarantisiyle. E, e. <gülüyor> Aynen öyle. Hmm. Araba mesela. Arabadaki gelişimi düşünürsek. Eskiden değil mi biz çocukken? Ya, evet ya. Araba bozulurdu. Karbüratörün e, bilmem nesi değişirdi. Evet, evet. Yağına bakılırdı. Onun, şimdi abi araba bozuluyor. E, kaputu kaldırıyorsun. Hiçbir şey yok. E zaten tamirciye gidiyorsun. <gülüyor> Anladın, o da bilmiyor. bilmiyor. <gülüyor> Kimse hiç bilmiyor. Herkes yani. bir çip numarası istiyor. Bir işaret okuyorlar abi hemen. Bir işaret evet. söylüyor. Hmm. Ya ben işte o Marta Zvigny'de gittim. Geçen adaya gittim ya. Hı -hı. O ne yaptı önce? 28. program. <gülüyor> Artık programların sayısına göre ayarlıyorum hayatımı. Nisan 7 değil de <gülüyor> 28. program. <gülüyor> Neyse. Kutsal'da tabii arabanın hatlarını kaybettim. Ne ee, Ne yapacaksınız? Ada zaten hı hı. tek çilingir vardı. Ve yani 3 saatte açamadı. Kapıyı ara, arabanın... Kapıyı açabiliyor. kapıyı Yani Toyota Corolla var zaten. Hı hı. Var. Kapıyı açmak çok ben de açarım. Hı hı. Fakat anahtarı uyduramadı. Çipi bulması gerekiyordu. Neyse. Bizi alan çekici de bundan bahsediyordu. Yani eskiden diyordu arabaların %80'i, 90'ını yapabilirken şimdi %10'u, %20'sini yapabiliyoruz diye biliyordu. Burada şunu söylemek istiyorum size beklemediğiniz bir anda, o mükemmel Audi, o mükemmel işte neyse, Televizyon, Lexus mükemmel cep telefonu, bir anda bozulabilir. Ve özellikle bu otomobil olursa bunun tabii emniyet açısından ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ve hiç kimse bu konuda hiçbir şey yapamaz. Ve bu yani o güzel de işte suburban ay, banyolarda yaşayanız ailenizin bir anda 120 kilometre giderken, kurşun gibi derken böyle ama hiçbir şey duymazken, sessizken <gülüyor> fiyatların bozulmasına neden ne olabilir? Yani onun için burada bir açıklık olması, üretici ile tüketici arasındaki ilişkinin daha e, grift bir hale gelmesi o kadar önemli ki. Ya hmm. e, olmazsa o zaman e, ne olacak o zaman? Birbirinden tamamen kopuk, üretim ve tüketim birbirinden tamamen kopuk iki mekanizma olarak kalacak. Orada bir varsayım var. O da e, tüketicinin bununla ilgilenmediği e, şey var. Varsayımı var. Yani tüketicinin umunda değil ki tüketici arabaya binip böyle o dediğin şekilde gitmek istiyor. Yani neyin nasıl olduğunu ve nasıl çalışmış olduğu umunda değil gibi bir varsayımdan hareket ediyor. Hı -hı. O yüzden sana söylemiyor. Çünkü böyle ben ne kadar işi komplek yaparsam o kadar daha çok bozulabilir mantığı da var. Yani mühendislikte öyle bir mantık da var. Ee, hani ne kadar seninle oynayabilecek ben sana parça verirsem sen de o kadar daha çok oynarsın o kadar çok bilmeden oynarsın ama oynarsan güvenmemek lazım o zaman, o zaman yani. çünkü bilmeden oynayacağın için bozacağın ha, biz bunu yapmayı var. biliyoruz Tüketici veya evet. verirsek Bilmiyorum. o şansı bozacaktır bunu evet. o zaman vermelin bu şansı evet. otomatiğe bağlayalım evet. otomatiğe bağlayalım işi bozulmasın tüketici e, almak istediği deneyimi alsın servisini alsın bir sorun olsa zaten biz varsız biz oradan daha çok para yaparız. Tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> olay oraya geliyor zaten. Aynen öyle. Ya zaten business modellere baktığınız zaman ya olay ilk satıştan yanında nasıl bunu İnşallah. servise getir getirebiliriz? Aa bugün %100 printer alıyorsun falan yani adam 100 printerdan para kazanmıyor değil mi yani? Öyle. Evet. Yani e kazanıyor. Kartuştan Hocam. kazanacak yani. Hani hani bu böyle bir servis sistem için şey yani ucuz verip hatta bedavaya verip yani al ama kullan, kullandıkça hmm. ben sana Ama kartuşları yani. da sonradan dolduruyoruz. Bizim var köşede bir Boston'da. Yani doldurdu... Çok bozuluyorlar. Çok yani. bozuluyor. <gülüyor> o yüzden bu işsin ama şimdi onu da doldurulamayacak kartuş yaparsan, bu sabah çevreciler şey diyebiliyor. Sen doldurulacak kartuş yaptın diyor. O yüzden mecburen doldurulacak yapmak zorunda da hissediyor kendisini. Müthiş bir sonrasında yani. Sonrasında söylemeden yani reklam ya, yapmadan. Sistem çok ilerlemiş ve bütün evet. yollar böyle. Belli şeylerde paylaşılmış durumda yani. Çevrecilerin konumu var değil mi? Tabii tabii. İşte vahşi işletmeciler ve kapitalistlerin konumu var. Tüketici var orada hiçbir şeyden anlamayan. Mühendisler var o kapalı kutuyu yapıyor falan. Herkes böyle şey yerini paylaşmış gibi. Oluyor. Ve gerçekler de şimdi herkesin bir pozisyonu olduğu için şimdi çok basit bir şekilde hani bu manifesto yazanların da kendine göre bir pozisyonu var. Bir şekilde söylüyorlar. Yanlışı demiyor. Ama bazı şeyler böyle çok kolay mühendisini anlayabileceği şekilde kağıt üzerinde onun böyle ispatı yapılamadığı için hı hı. E, sen öyle dediğinde öyle oluyor. Başkası dediğinde başka türlü olabiliyor. Efendim mesela e, şey porselen kapta mı kahve içmek e, daha iyi yoksa e, geri dönüşme olabilen bir tane kağıt şey mi kutlama içmek şey yoksa plastik. E, kutudamı mesela içmek daha aslında çevir. Şimdi mesela hani herkes çok de değil mi? Hani yani böyle borsonel çünkü sonsuz yıka yıka kullanma işte yani yani Ama yıkadığında ne kullanıyorsun? Su, kullanıyor. e, su mu kullanıyorsun? Deterjanda kullanıyor de. musun? Sıcak su içiyor musun? Atmak daha aslında enerji açısından daha az. Borsonel korkunç enerji çekiyor ilk üretimde. Böyle bin kere falan kullanmadıkça aslında bir makineden böyle şey yani aslında popcorn gibi çıkan plastik işte styrofoam mesela bir kap aslında çok az enerji tüketiyor kullanımda falan. <gülüyor> yani Bunun ama böyle bir ispatı yok hala. Hani bu mu daha iyidir, bu mu değildir, şu mudur. Aslında menisin aslında birazcık buna uğraşması lazım yani... Buna en yakın mühendislik dalı var mı buna? <gülüyor> yani? yok, yok, bununla ilgilenen özel bir mühendislik şeyi yok yani. Hani üretimle ilgilenen de ilgilenebilir. Çevre, kimya hani herkes ucundan yapıyor ama... Böyle işte hani bazı yerlerde çevre mühendisliği diye bir şey var Türkiye'de var hani Aslında onların alanına geliyor hani işin doğaya olan etkisini daha sistematik bir şekilde inceleyip bir şeyler söylemek. Ama böyle rasyonel, araştırılmış, ispatlanmış, işte deneyini falan maalesef yani onun yapılmış bir şekilde. Onun böyle deneyini falan yapan tam olarak bir şey yok. Herkes kendine göre O yüzden ben eğer yani ne bih, kağıt üretiyorsam diyeceğim ki hani kağıt aslında çok kötü değil. Sen styrofoam yapacaksan evet, evet, evet. kağıtçı diyecek ki bunun geri dönüşümü var. İşte Ama de... ağaç kesiyor diyeceksin maçlar. Yani ağacın karbon etkisi var. Styrofoamcı diyor ki olsun ya bunun hiçbir şey yok. Biz bunu kağıt, mısır patlığa gibi çıkartıyoruz diyor. Ama onun da geri dönüşümü yok. Yani, yakın ha, yakın hani. bir zamanda acaba şimdi biliyorsunuz şu anda da Birleşmiş Milletler'in Rio'da zirvesi var. Onur seninle konuştuk biraz kısaca. Hani her ne kadar dostlar alışverişte görsün tarzı bir zirve olsa bile konuşulan konuların en başında enerji ve geleceğin hani enerji kaynakları geliyor. Acaba bu konuşmadan vesileyle yakında ürünlerin üzerinde yazabilir mi acaba böyle bir şey? Ne kadar, şu kadar ağaç kesilmesine, şu kadar yani, e, efendime söyleyeyim... E, onu ya istiyorlar. Sigaraların yani. üzerine yazdığı gibi diyoruz. Sigaraların evet. üzerine yazdığı gibi. Ya da mesela New York'ta işte kaloriler yazıyor yemekler evet. için. Evet. Detaylı evet. bir şekilde. içinde ingredients'lar, evet. ilaçlar için falan. Mesela televizyon içinde ne kadar tabii ki enerji jül cinsinden ya da kilowatt cinsinden yazıyor da onun bir... Yani, Kimse anlamı yapıyor yani, yani. yani. Evet onun bayağı matematiğini yapman lazım otur. Hmm. Ama şey gibi dese mesela bu televizyon 3 <gülüyor> Amazon ormanı ağacına bedel yani gitti o ağaçlar. Şu tamam. televizyonda Amazon ormanları gösteriyor hatta. Evet. <gülüyor> ben şey düşündüm bu kokoreç <gülüyor> neye mal olmuştur diyeyim. Evet. Ya şeffaflık güzel bir şey tabii ama bazen de hani ben tüketici açısından, açısından baktığım zaman tüketici de uniform bir şey değil. Yani bazı tüketici var bunlara çok önem veriliyor evet. işte her şey geri dönüşüm geri dönüşüm. Bazı tüketici var yani bir malı tüketmedeki aldığı haz ve keyif belki bu bilgiye... Tadımız kaçmasın Evet diyorsun. bu bilgiyi Tadımız bilmek kaçmasın. istemeyecek belki yani <gülüyor> dön, günümüz <gülüyor> şeffaflık çağı ama... Ben tüketici... Porsche Turbo 911'e bilmek <gülüyor> istiyorum ve derler gibi <gülüyor> <Hız> Petrol tüketmek <gülüyor> istiyorum diyor yani <gülüyor> Bazı tüketici var Evet o şansa da sahip olmalı yani aynı zamanda. <gülüyor> İlla hibrit olması gerekmiyor yani evet. Ya ikisinin de bence piyasada yani. bir yeri olabilir. Yani şimdi biliyorsunuz Whole Foods diye bir market var, değil mi böyle? Hı hı. İşte bu konuda hatta hı hı. monopol, antitrust şeyi bile oldu. Yani hı monopol müdür Whole Foods? işte Wall dozda bir değiştirdi. Bu konuda. Şimdi Brooklyn'e gelince sen, sen neden bu konuyu ortaya çıkardığını diyeceksin. Brooklyn'e gelince ben de şeyi fark ettim. Brooklyn'deki insanlar genelde bu, bu tür konulara çok önem veren insanlar. Biraz daha hani orta sınıf veya orta sınıfın biraz üstü gibi ama bazı konularda şeyleri çok fazla. E, kayıt içine alıyorlar yani böyle şeyleri hep bilmek istiyorlar. Buradaki Yemenli hmm. bakkallarda da ben fark ettim. Satılan mallara baktığım zaman benim Holfuz'da gördüğüm markalar burada satılmaya başlamış. Hmm. Yani Yemenliler de hemen adaptör olmuşlar. Hmm. Tüketiciye göre kendilerini ayarlamışlar. Ee, Sada da gelirsek tüketiciye uniform değil işte ya yani. Evet social engineering kim milletin ne istediğine bakıp ona göre e, nabza göre şerbet vermek. Yani her yerde bunu yapmıyor yani. Afrika'ya gittiğinde en uydurup, en böyle hiçbir şey, sosyal şey, ekonomik şey, açısının hiçbir mesela çevre şeyi olmayan bir şeyi oraya kakalayabiliyorsun. Ama burada yapamıyorsun. Burada daha insanlar dikkatli olduğu için yani Bölgeye göre, yere göre e, eminim Texas'ta daha farklıdır yani hani. Abi yani büyük şehirde belki aynıdır. Ben hani şehir dışında düşününce şehirsel olduğu da değildir herhalde. Hastı yani. silah mühendisleri öner mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nebraska'da falan gibi eyaletler yani. Evet, e, sen bir süre önce New York'ta yaşamıştın değil evet, mi Tamer? Evet. Ne kadar zaman önce? 14 sene evvel ayrıldım ben New York'tan. Eee 90, evet, 90'dan 98 arası New York'taydım. Ayrıca bir yarım sene falan gibi bir de San Francisco'da tam bu işe teknoloji patlaması olmadan önce başladığı zamanlar, tam başladığı zamanlar oradaydım. Ki yani buradan mezun olup elektrik, bilgisayar falan bitiren insanlar New York'ta durmuyordu yani. iş bile aramıyordu yani. Hiç bakmıyorlardı. Hemen bavulu alıp mezuniyet diplomayı aldığı gün uçakla San Francisco'ya gidiyorlardı. <gülüyor> Ve hemen böyle bir hafta sonra hepsi böyle işte Sony'de, şurada, burada falan işe giriyorlardı tam o dönemde gittiğimde. Evet, o zamanlar e, sanırım daha bu e, Silikon Valley olayı dünyaya export olmamıştı herhalde, olmamıştı. Daha yeni başlıyordu Hı -hı. ama e, bayağı böyle bir orada olaydı yani. Hani insanlar oraya akıyordu böyle i̇şte altın döneminde nasıl altın Hı -hı. aranır ya. Hani <gülüyor> Kaliforniya'daydı da, Kaliforniya'da da, zaten. da orada, Aynı şekilde <gülüyor> ama bu sefer daha kalifiye hani sözde hani. Bir grup e, insan e, altın arar gibi oraya gidiyordu. Herkesin en büyük amacı işte Oracle'a ya da işte evet. bilmem nereye gelip işte bir sene falan kalıp orada network yapmak. Evet. O networkle hani senin gibi işte e, insanları bulup 3-5 kişi oradan ayrılıp e, şirket kurup evet. onu işte bir sene sonra bir yerlere kakalama evet. Yani evet. o parayla da işte ondan sonra işte zengin olup bir şeyler yapmak falan tarzı Kısa yoldan şey. köşeyi dönmek Sözler, diye evet. tabir ettiniz. Şu anda da aslında şey, e, patern çok farklı değil gibi. Sadece e, benim gördüğüm yeni, ikinci ya da üçüncü nesil startup diyelim bundan. Ama oyuncular çok arttı. Oyuncular evet. çok arttı. Bir de ürüne daha çok önem veriyor galiba şu andaki. Yani hani öyle bir şey yapayım, evet. satayımdan ziyade hani Facebook gibi bir şeyin başarısını gördükten sonra yani en az öyle bir şeyin olabileceğini herkes inandıktan sonra niye satayım belki evet. de çok iyi bir şey yaparım onu ben kendim devam ettim gibi aynen. bir kafaya geldiler şu anda. Daha birazcık daha uğraşıp çok daha büyük bir seviyeye getirme imkanı olduğunu görüyor insanlar çok hı hı. da fazla iş yapmadan yani Facebook'ta direkt an hani aşırı böyle büyük, büyük bir şey değil yani hani evet. bir yerden başlamış küçük bir yerden başlamış ee, ama çoğu insan yine çok daha oportunistik <gülüyor> yani, yani. Peki, şimdi o zamanki New York, New York'taki en büyük hikaye, zaten bilmiyorum senin zamanında da öyle mi ama şu anda hep böyle. Şimdi mesela gidiyorsun bir yere, partiye gidiyorsun, Alphabet City, Manhattan, işte biriyle kapının önünde konuşmaya başlıyorsun. O sana diyor ki, buralar diyor 10 sene önce adam öldürüyorlardı, sokakta çatışma her gece. Kıyamet Anladım. bilmem ne. Sonra evet. oradan çıkıyorsun abi aynı gece başka bir yere geçiyorsun. Brooklyn'e işte Crown Heights ya da Bushwick'e gidiyorsun. Onlar diyorlar ki işte burada 10 sene önce sokakta işte ne bileyim böyle gezemezdin polis girmiyordu buralara falan. New York'ın hep böyle bir olayı var. Yani bütün mahalleler inanılmaz centrifike olmuş. Yani. Eskiden çok tehlikeliymiş diye anlatılıyor. Şu anda da tehlikeli olduğu söyleniyor hmm. yerlerde. Cihangir gibi değil mi? Cihangir'de işte otururken travestiler. <gülüyor> eskiden, buralar eskiden buralar hep travesti doluydu. <gülüyor> Sanki çok kötü bir şey gibi. Ama. Yani evet o da ayrı falan. Neyse, şimdi o zamanki New York'a bu zamanki New York arasında yani, tam da böyle bir crime üzerinden de bir karşılaştırma yapmalar. ...nasıl bir farklılık görüyorsun? Ne olmuş, ne değişmiş? Ya ama New York'ta aslında çok değişen çok fazla bir şey yok. New York çünkü o kadar dinamik bir şehir ki... ...zaten sürekli değişen bir şehir. Yani New York'un değişmesi böyle... ...onun artık kültürüne tamamen girmiş bir şey. Yani New York değişmese zaten çok büyük sorun olur. yani. Hani Değişimi standartlaşmış. Evet yani o evolüsyon böyle artık New York'un bir parçası. Yani bugün burası hip olacak ama oysa hemen out olmak zorunda yeni bir erkin olacak hı hı. ve ve işte New York bununla yaşayan bir insan hani o dediğin doğru ama yani benim gittim sokaklarda gece korkarak hani böyle hani bizim bakkal vardı bizim orada hani Bakkala gitmek için böyle hey, yani bir cesaretlenmen gerekiyordu gitmek için. <gülüyor> Cesaretlenmekten bir... sonra bakkalın kapıları falan kapalı olurdu böyle hı hı. dönen şeyden var işte. <gülüyor> turnike. işte hani i̇ki turnike alacağım turnike'den var. Parası, ne kadar parayı olduğunu söylersin o parayı kötü verirsin. Sonra içeriden alırsın falan. Şimdi orası hı. spa olmuş mesela hani. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> spa olması çok iyi olmuş. Öyle. Hani aynı bakkal biz oraya korkarak gidiyorduk falan yani. <gülüyor> yani ki böyle güvenlik var bilmem ne var. hani doğru bir yer. Hani ki ben oraya giderken, benim hocalarım bana şey demiş. Aa oğlum işte New York'a gidilir mi dedin misin sen? De? İşte hani orası çok hmm. böyle işte canlı, işte böyle her şey olur. Benim arkadaşımı vurdular, şu oldu, bu oldu falan. Ama yani benim orada çok basit bir böyle bir matematiksel benim kafasıyla böyle hani abiciğim dedim burada hani kaç milyon kişi yaşıyor? İşte hani ne 15 milyon mu yaşıyor? Hmm. Yani. 15 milyondan hani herkes kaç tane ölüyor hani günde ölse yani ölse ne kadar ölebilir yani hani diyelim böyle 10 kişi ölüyor 20 kişi ölüyor hani yüzdesi nedir bunun yani hani hani ben de onlardan biriyim hani benim buraya gidiyor olmam. Hani niye beni bu kadar büyük bir riske empoze etsin ki yani hani diye düşündüm öyle geldim ve böyle hani ondan sonra tabii çok daha temizlerne falan ama New York'un böyle değişmesi gerekiyor yani yoksa insanlar rahatsızlanıyor yani hani çok statik. Olmaması da dinamik bir Evet, sokak şey yani. değişimle çok barışık bir e, yaşayan kitlesi var gerçekten New York'ta. Evet. Kimseyi adırgamıyor yani, sokakta farklı bir şey olduğunda. ilk bir gün falan hani böyle, niye böyle bir şey oldu acaba falan diye bakıyor herkes. İkinci mi? gün tamam ya falan diyorlar. Ben ama yani ben 89'da geldim New York'a. Böyle o, anki, o zamanki aldığım haz biraz hala nostaljiyle hatırlıyorum. Hı -hı. Ha. Yani sokakta sana her türlü şeyi satmaya tabii, çalışıyorlar işte. Tabii, tabii. Fake ID'den tut. Her türlü uyarıcıya kadar. Yani, yani böyle bir bir aktivite var. Yani. Ve bilmediğin böyle bir anda bir yerde parti çıkar gider. Yani bilmiyorum. Daha bir yasak, daha böyle bir e, vahşi tarafı vardı yani. Ondan 10 yıl önceye git mesela. Stüdyo 54 işte falan. Yani bir şehrin her zaman... Ne kadar zenginleşirse zenginleşsin o hijyenik tarafını kontrol altına alması lazım. Çok hijyenik olursa o zaman da kimse gelmek istemeyecek. Evet. Züriye dönecek o zaman da. Hı hı. Yani öyle bir şey de istemiyoruz tabii. Bal dök yala diye tabir ettiğimiz kategoriye gireceğiz. Evet ya yani kaldırıma gidip gerçekten hani... <gülüyor> çok güzel yani hani o kadar güzel. Yani. Yani evet çok güzel ama iki günde ben evime gitmek istiyorum. İşte evet. New York evine olabilir, İstanbul evine olabilir. O karmaşanın, o, o dinamikliğin olduğu yere gitmek istiyorsun. Onun için New York'ta ayarı iyi tutturmalı. Yani evet. ama şansı hala göçmenleri çekebiliyor. Oradan zaten o dinemekliği sağlıyor. O standart dışı böyle davranışı sağlayabiliyor. Ama o göçmenler gelmezse bu şehir ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Evet. Ee, critical engineering konusunda New York'u da aradan çıkarttığımıza göre. <gülüyor> New York'un da bir kritiğini yaptık. Ama <gülüyor> yani sonuçta şimdi sen Bruglin'e gelmişsin. Tamer'le bir barda karşılaşmışsın. Karşılaştık. Hem de Aslında. ne kadar bir bardı biliyor musun? 10 metre krevdan yoldu. <gülüyor> ne nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim. E, normal barı geçiyorsunuz. Ondan sonra mutfak var. Evet. İki tarafta mutfak var. Böyle çalıyor mutfak. Çalışanlar arasında. Gerçek yok. mutfak. Gerçek ya, çalışan, bir çalışan bir mutfak. mutfak. Arkada gizli odada karşılaştık. <gülüyor> yani o yüzden böyle bir karşılaşma olmuşken birazcık da New York'a Evet. kredisini never elim ya böyle tamam. karşılaştılar tamam. olmaz o ya yani. tamam. evet, arkadaşlar başka arkadaşlar tamam o yüzden, tamam. O yüzden yani nostalji yaptı bu vali işte, vali miydi belediye başkanı Seymir ondan dolayı biliyor musun korkuyor musun niye ne bileyim çok seven yorklular biliyor musun New yorklular York dur anlatacağım bir saniye izin ver tamam. sevmediğin adamlardan konuşurken hemen sinirlenmiyor mu <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun Republican kendisi, Cumhuriyetçi. Evet. Giuliani de öyleydi ama. Ee, diyorlar ki, yani demokrat olan, benim gerçekten de hani Amerikan vatandaşı, Amerikalı olan. Ve iyi insanlar olduğunu düşündüğüm insanların bir kısmı, ABD başkanlığına aday olsun, oyumu veririm diyorlar. Yok, olmaz. Şey. Niye C sevmiyorsun? Giuliani diye? için aynı. Evet, Giuliani için. Giuliani ki zaten burayı temiz sözde, evet, yani evet. tırnak içinde temizleyen adam o. Evet. Niye sevmiyorsun? Çok uzun cevabı? Çok uzun evet. Ya mısın? Hadi süremiz bitiyor. Yap bir şeyler. Cumhuriyetçi en <gülüyor> başta zaten. Evet cumhuriyetçi oluyor. Işte. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Kısası bu yani. Yani kategorik düşünüyorum <gülüyor> galiba. Kendime şimdi bir öz eleştiri yapayım. Evet. <gülüyor> Şöyle bir teori var Ana ne diyorsun? Hı. Zaten çok zengin. Para verseler de yemez diyorlar. Yani, yani bir dakika. Politikacı yapmayı... e, yiyor bir ee, var. Başkanlar biliyorsun. da mi yiyor? Yani yapmayın. O hani, zaman Cem Özlem abi... başbakan olsun Türkiye'ye. <gülüyor> şey, <gülüyor> yer mi tekrar. Yarın acaba tekrar? Baksana şimdi 2000 yıllarında olmaz. 2000 yıllarında Türkiye'de hani 10 yıl yaşandı, değil mı? Bunun hani bir revisionist tür derler ya, yani yaşanan yakın tarihi tekrar bir yaşasak, ona ona dair bir film yapılsa, Cem Uzan başbakan olsa 2000'leri Türkiye'de yaşasak mesela, 2001 ile evet, 2012 evet. arası nasıl olurdu diye? buradan o zaman yapımcıları ve yönetmenleri göreve çağırıyorum ben olur tamam, senaristleri %1'i alırım yüzde alırım yüzde bir yüzde bir zaten o biliyorsun raja'nı yani fikir Feylas. fikir bulup internete verdiğinde yüzde birini evet. alıyorsun yani. öbür raja'm var İnternete böyle kadar... yani Twitter'da böyle bir esprisi var bu işin hani fikri buldum ben yapamayacağım yapmak isteyen varsa diye böyle gönderiyorsun Öyle mi? Yani, yapan yüzde biri yani geri veriyorlar mı bilmiyorum ama yüzde birini alırım biz eskiden işte şey derdi senaryo insanlar başkası çalmasın diye senaryoyu kendi kendine postolar. Ve açmazlar ama postayı. Postanenin de damgası olduğu için herhangi bir itilaf olduğu zaman onu gösterebilirler. Onun gibi galiba. Bu da Twitter'da göreceksin işte. Ben söylemiştim bunu. Benim fikrimdi kardeşim. <gülüyor> Cem Uzan bakın olsa ne olurdu diye. O zaman Facebook'tan kendimize mesaj da atabiliriz senin <gülüyor> mantığın. <gülüyor> ama okumayız. Orada durur okumayız. Android olarak. Bir mesaj var orada. Okumasak da görmesek de bizimle savaş. Peki şimdi eğer kritik mühendisiye geri dönersek. Evet. Bu arkadaşlar... Böyle bir şeyler çıkıyorlar. Biraz e, mühendislikte biz böyle yeni akımları fazla görmeyiz, değil mi? Hı -hı. Yani sosyal bilimler gibi değildir mühendislik. Hı -hı. Kendi e, öz eleştirisini çok fazla yapan bir bilimler değil. Mi? Ne diyeceğiz? Mühendislikler pozitif bilim, pozitif. bilim değil mi? Hı -hı. Sözde ya hani, işte hani. Devamı gelir mi arkadaşlar? Ee, ee, gelebilir. Yani e, uzun dönemde gelebilir belki ama yani çok bu. Standart menisik kafasına yatan şeyler değil çünkü hani menisik kafası standart yani düşünce şekli dediğimiz gibi hani ben işimi yaparım, öğrettiyorum aslında orada da çok yani aslında belki önemli bir soru var. hani bu somut meniste midir yaratılan şeyin kullanımı ve onun nasıl kullanılması gerektiği ne amaçla kullanılması gerektiği nasıl bir ortamda düzgün bir şekilde kullanılması gerektiği ya da işte onun politik ee, bir durumda nasıl e, bir anlam kazanabileceği menisin sorumluluğunda mıdır? Ürettiği için o teknoloji yoksa kullanıcının kullandığı için onun sorumluluğunda mıdır? Belki de ortak bir şekilde ikisini birleştiren platformların i̇şte, oluşması lazım. Çünkü bence misiniz... doğru olan o. Yani üretici üretir de sen onu başka bir şekilde kullanabilirsin. Ama sen kullanıcı olar, sen bilinçli olar. Hani bunun ne işe yaradığını bilirsen ona göre kullanman lazım. Ve evet. Bazı şeyler hı. iyi bir amaçla belki üretilip kötü amaçla kullanılıyor olabilir ama sen onun ne amaçla kullanılabileceğini bildiğin zaman sadece iyi amaçla kullandığın zaman onu yapmak güzel bir şey yani hani e, orada menisin hani hani critical tamam ama yani bir yerde e, orada bir gri bir, bir çizgi var yani nereye kadarı menisin sorumluluğunda nereden sonrası kullanıcının sorumluluğunda hani hı. O bence çok burada çok şeydi. Her şey sakin menisinin üzerine. Ala menis düşünmek zorunda da bunu diyor. Hani tamam haklı ama hani o kadar da siyahla beyaz olması gerekmiyor bence. Hı. Yani o zaman hani birazcık kullanıcıyı eşeklerine koymak oluyor yani. birazcık ayıp Bir da hani onun kafası çalışmıyor mu yani? Hani? Evet. Bir de sanırım hani şunu da dipnot olarak söylemek lazım. Buradaki mühendis, onların tanımladığı mühendis illa mühendislik okumuş biri değil tabii, tabii ki yani. Hani zaten o aradaki şey çok kayıpları oynuyor şu devirde diye düşünüyorum ben. Akademi bayağı zorlanıyor yani şu an hani. Diploma'nın geçerliliği her geçen gün, her geçen saat düşüyor. Çünkü evinde 17-18 yaşında çocuk oturuyor. Ne bileyim işte Yale'den mezun adamdan çok daha yaratıcı bir şey yapabiliyor. Fakat buradaki bence en onların dikkat çekmesi istediği politik nokta şu. Böyle ortamlar özellikle internet üzerinde hem tüketenin hem de üretenin, hackerların, işte mühendis olmayıp da mühendislik yapanların ya da mühendislik icadı ürünleri açıp bozup onları yeniden kullanıma sokanların bulunduğu bir sürü ortam var. Fakat bunlar şu anda etkisini hissediyoruz. Bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yani bunu durdurmak üzerine çok yoğun bir şey var yani bence gerçekten. internette bir... En azından bir korku yaratma şeyi var. Tabii ki gidip herkes evinden alamazlar ama restriction yok, onu açamazsın, bunu kullanamazsın, onu yazamazsın, Sony'nin bilmem ne şemasını post edemezsin falan filan gibi. Hani Sürekli bir böyle evet. E, evet. legal insanları sanki kriminalmış gibi göstermeye yönelik bir politik durum var. Evet. Biraz ona dikkat çekmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ki bunu şuradan da düşünüyorum. Biliyorsunuz şu anda Avrupa Şampiyonası var. Oo. Yani izlemek Anasını satayım imkansız yani bu restriksiyonlar o kadar milyonlarca iPad application'ı var, efendime söyleyeyim web sitesi var. Sizin ülkenizde sadece ESPN yani başka hiçbir yerden izleyemezsiniz. Tabii ki yani izlenebilecek yayınlar var kaçak olarak ama e, ya bu kadar hani her şeyin bu kadar kontrollü olmasına ne gerek var onu çok e, çözebilmiş değilim. İnternet zamanları böyle değildi de. Evet ama bu Cuma'ya da dikkat çekmek istiyorum. Evet. Yani bu Cuma kaderin cilvesi bir maç oynanacak. Cuma, Yunanistan <gülüyor> ve Almanya'nın çeyrek final müsabakası var. Ve ben hala New York'ta olacağım. Astoria'da izlemeyi planlıyorum. Yunanlılarla Yunanlarla, Yunanlarla, Yunanlarla Yunan var. mahallesinde. Bir de balık yersiniz orada. Balık. <gülüyor> bir de yenersek. Bakın <gülüyor> fark, <gülüyor> fark ettiyseniz yenersek diyorum. Evet. Tamayna'ya gidersiniz. Yani yüzde Güzel yüz Yunanistan'ın yani. yanındayız. Güzel. Yani Gerçekten de büyük bir gün sonra tavarına gidip tabak kırıklarım. <gülüyor> <gülüyor> Üstünde de şey o merkelin resimleri vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama Mesut var Almanya'da. Ya bırak Mesut uzaylı Türk falan değil de bak. Baksana. Mesut çok uzaylı ya. Uzaylı ben Yunanlıları tutarım. Mesut bir falan de. dinlemem. <gülüyor> Kesinlikle yüzde yüz Yunanlıların yanındayım. O gün herkes Yunanlı olsun kardeşim diyorum. Yani Hepimiz Yunanlıyız. Peki oluruz. O zaman sana ve takımına başarılar diliyoruz. Allah'ın iziyle. <gülüyor> <gülüyor> Kilisenin şeyiyle. Açık artarak söylüyorum ona. <gülüyor> yani. e, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Sponzan olarak ben, ben konuk ben, ben, oldum evet. programımıza ama gerçekten sensiz evet. olmazdı yani program. Evet Olmaz. sensiz olmazdı. <gülüyor> Allah kahretsin. O zaman mahir kritik beni sin manifesinin Türkçe'ye çeviren olacağını duydum. Çevirecek misin Türkçe'ye? Çevireceğiz, evet. Beraber mi yapalım? Sıbırdan Sı Sı beşe sen <gülüyor> yap, ben altıdan ona kadar yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sıbır beş yaşlıyorumun olarak. Ya, Sıbır beş. <gülüyor> <gülüyor> Sıbır beş ucun var mı onu diyorum o zaman İyi, o zaman e, bir sonraki... <gülüyor> nice comeback diyorum yani, ben <gülüyor> O zaman bir sonraki programı New York'ta mı yapacağız? Skype'ta. Sen Skype seviyorsun herhalde. bir sonraki Skype Evet yapıyorsun. yani burada aynı tadı alamadım. Şimdi Skype ekrandan sana baktığım zaman ayrı bir şey alırım. Şimdi Sürekli belgeseli izledin abi zaten. <gülüyor> Programa odaklandığı yokken. Yani, arkaya atmosfer olsun diye belgesel koydum. Ne yapayım? Sizin, size mi bakacağım? Orada ben yağmur romanlarına bakıyordum. Orada şeyler <gülüyor> Çöller var. Çöller var. vardı. Her şey vardı. Okay. Sevgi ve saygı diyorum <gülüyor> ayrıca. Evet, hürmetler. Hepiniz Herkes hürmetler. Tamer tekrar şey Tekrar anlaştık. bekliyoruz. Ben... Skype'la abi. Skype'la. <gülüyor> tamam anlaştık. <gülüyor> o zaman Anur'cum bir sonraki programa kadar hoşçakal. Hoşçakal Anay'cum.